Kur'an ve sünnetin ilimlerin gelişimindeki kaynaklık değeri açısından önemi ve değerini isterseniz ifade edelim. Şimdi şöyle Kur'an aslında İslamiye olan her şeyin kaynağı. Kur'an-ı Kerim bizim İslam bilimlerine de temel kaynağımız. Onun bir şerhi ya da tefsiri olarak kabul edilebilecek şey de Hazreti Peygamber'in hadisleri. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki, öyle bir kaynak ki ee, i̇çinde her şey var. O sadece teolojik bir kaynak değil. Sadece e, İslam dininin e, temel fıkıh kurallarını ortaya koyan, sadece ibadetle ilgili esasları ortaya koyan bir kitap değil. E, burada, burada evrenin keşfiyle alakalı da çok önemli bilgiler var Kur'an-ı Kerim'in aslında. Yani burada e, ilm, insanları ilme teşvik eden birçok ayetler var biliyorsunuz. Sonra e, kozmoloji ve metafizik bir kere Kur'an'ın Kur içinden doğuyor ve bütün ilimler bu iki felsefe üzerine inşa ediliyor. Bir aslında siz başta da ifade ettiniz hani biz fizikle metafizi işte ilimle bilim aslında birbirinden ayıramaz. ayırıyoruz ama aslında evet, ayrı olmadığını zaten Kur'an-ı Kerim okuduğumuz evet. zaman evet. görüyoruz ve nitekim İslam alimlerinin bu konudaki aslında tecrübeleri de geçmişteki tecrübe de aslında bunu ortaya koyuyor. Evet. İşte ile Resathane'nin işte Beytül Hikme'nin bunların hepsinin aynı dönemlerde inşa edilmiş olması ve oraya ya da tefsir hadis yanında astronominin, tıbbın, evet. felsefenin mantığında evet. okutulmuş olması bu, bu yerlerde. Aslında Çok bunların önemli. birbirine iç içe geçtiğini gösterdi. Tabii ki öyle. Şimdi bu ilimlerin hepsinde bahsedeceğim şimdi medrese, cami ya da rasathane ilişkisinden. Bu ilimlerin hepsi bir kere Allah'ın varlığını ve birliğini yani tevhid inancını tasdik etmek durumunda. Onun dışındaki hiçbir bilgi İslami ilimler tasnifi içerisinde yer alamıyor. Medrese ilişkisine gelince aslında İslam doğuşundan itibaren camilerde eğitim veriliyordu biliyorsunuz Tabii camilerin hemen yanında -ı Evet ı evet, Sufeyi'nin şeyleri vardı eğitim kurumları vardı ama zamanla medreselerin kurumsallaşmasıyla birlikte 11. yüzyılda bu süreç bütün İslam dünyasında İslami ilimler hem işte fıkıh, hadis, tefsir, usul, münazara gibi kelam bu tür dini ilimler verildi. bunun yanında astronomi, matematik, tıp gibi akli ilimler de buralarda tahsil edilmeye başlandı. Ama bu süreçte tabii diğer medeniyetlerden intikaller çok önemli. Çünkü İslam bilimlerini biz tarif ederken şunu söylüyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim ana kaynak. Onun dışında Hazreti Peygamber'in hadisleri bir diğer kaynak İslam bilimlerini oluşturan farklı medeniyetlerden aldığımız intikaller. Bunlar hangisi? İşte İslam'ın evrensel boyutuyla bu bilimlerin kozmopolit yapıları birleşince gerçekten insanlık tarihinde mükemmeliyetlik düzeyinde bir şey oluştu. İslam medeniyeti oluştu.